وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا <الْمُؤْمِنِين> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cüm'in Aziz kardeşlerim Kur'an bize etki etsin Kur'an bizi değiştirsin, Kur'an bizi ıslah etsin, Kur'an bizi cennete koysun istiyoruz. Yapar mı Kur'an? Bunu yapmak içindir Kur'an. Kur'an okumamızda, anlayışımızda, tefekkür etmemizde, iş yapmamızda etki etsin istiyoruz. Bu Allah'ın izniyle de olur. Kur'an taşları bile eritir bir kitaptır. Bizi niye düzeltmesin? Allah'ın izniyle katı kalplerimiz Kur'an'ın önünde gevşer. Bu bir günde bir haftada olmayabilir ama olur Allah'ın izniyle ve bunun kısa zamanda da işaretleri görünebilir. Bir ay sonra Kur'an'la beraber bir dönüşüm projesi başlatanda bir ay sonra ciddi değişimler görebiliriz. Bu değişimler beklenti noktaları ve üzerinde yoğunlaşmamız gereken noktalara örnekler zikredebilirim. Mesela şahsiyetimizde Kur'an değişiklik yapabilir. Kavram anlayışımız, inançlarımız, Rabbani kimliğimiz ilk aylarda değişmeye başlar. Yani biz hak batıl düşünmeye başlarız. Şeytanın hayatımızdaki etkisini sıyırmaya çalışırız. Daha önce şeytanın yamağı iken, Kur'an'la dönüşüm başlattıktan sonra şeytana karşı tedbirli olmaya başlarız. Böylece hayatımız bir dönüşüm gösterir. Ciddi bir deprem gibi Kur'an-ı Kerim bizi sallar. Çünkü Kur'an Meryem suresinin 58. ayetinde Mü'minleri, Kur'an'la ilgilenen mü'minleri tarif ederken اِذَا tutla عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدًا وَبُكِيَّا صَدَقُ اللّٰهُ الْعَظِيمُ diyor ne demek onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdelere kapanırlar bu yani ayakta oturarak masada Kur'an-ı Kerim okuyorsun ve Kur'an seni öyle bir hale getiriyor ki deprem geçiriyorsun adeta bir sallantı geçiriyorsun. Secdeye kapanıyorsun. Secdede Rabbinin tesbihini yaparken gözünden yaşlar akıyor. Kur'an bu işaretleri verir. Bir başka mesela Kur'an-ı Kerim'le her buluştuğumuz nokta bir iznillahü taala imanımızın arttığı noktadır. Belki bu artışı biz gözle izleyemeyebiliriz. Ama zaman üzerinde bizi uzaktan senede bir kere gören birisi ahlakımız, ibadetimiz, itikadımız, tevekkülümüz, sabrımız üzerinde imanımızın büyüdüğünü görür El-Enfa suresinin 2. ayetinde allah Teala bunu çok açık haber verir وَذَا تُلَّا عَلَيْهِمْ zade زَادَتُمْ اِيمَانًا Onlara ayetler okundukça imanları artar Tabii ölünün ki artmaz Kur'an'ı ölü kitabı haline getirirsek ölülerin imanı artmaz. Her gün mezarda 10 bin yasin okunsa ölünün imanı artmaz. O oradaki okuyan da Force için, para için, taklit yapmak için okuduysa onunki de artmayacak. Ama ihtiyar bir nene evde oturup gözü de zor görüyor, ışığı yakmış, camın önüne geçmiş okumaya çalışıyor. O Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okuduğunda meleklerin kanatları üzerinde Rabbine gider İş, iman meselesi, samimiyet meselesidir ve işaretlerden birisi de Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünme mantığımız çoğalmaya başlar Kur'an bizi etki ediyor Kur'an bizi değiştirmeye başladı bundan anlaşılır Bir ayet daha önce vaazlarda duymuştuk etki etmemişti bize bakarız ki o ayete takılmaya başlarız çünkü Kur'an-ı Kerim'in biz daha önce de Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Şu dünyada hiç namaz kılmayanlar da dahil Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan bir ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama bundan kimse bir şey anlamıyor, anlamak istemiyor. Fakat Kur'an dönüştürmeye başladığı bir insanı besmeleye takılır. Allah Allah rahmetiyle başlanıyor bu işlere demek ki mezara da o rahmetle konuyor dünyaya da o rahmetle geliyorsun diye tefekküre başlar bu işte Kur'an'ın dönüştürdüğünün bir işaretidir belki bu dönüşüm 10 sene sonra tamamlanacak ama dönüştürür bir başka işaret de Kur'an-ı Kerim okunan ortamlarda huzur hissetmektir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı okumak için toplanıp bir araya gelenlere Allahu Teala'nın sekineti iner buyuruyor rahmet onları kuşatır melekler onları çevirirler ve Allah katındaki meleklerin yanında anılırlar filancalar filan yerde Kur'an okuyorlar diye bu Kur'an okuyanın hissedeceği düzeyde gözle neredeyse görülecek düzeyde huzur hissettiğini gösterir. Elbette bu üçüncü okuyuşta sağlanmaz ama onuncu okuyuşta sağlanabilir. Beşinci toplantıda değil de on beşinci toplantıda sağlanabilir. Biz zaten bu huzurun, mutluluğun peşinde de değiliz. Bu mutlulukla gelecek cennetin peşindeyiz. Acelemiz yok dolayısıyla insanda bir başka işaret de maddi görsel işaretler de olabilir. Yani Kur'an'la buluşurken bir ağlama tutturabilir bir insan. Derisinde titreme olabilir, üşüyor gibi. Hatta, hatta ileri derecede Kur'an ehli için bir örnek. Saçı sakalı beyazlayabilir de. Çile çekiyor gibi. Kömür ocağında çalışıyor gibi açlık çekiyor gibi, çok yaşlanmış gibi bembeyaz saçları olabilir. Neden? Çünkü Kur'an bir iklim değiştiriyor. İnsanı 40 yaşını aşmış olgunluk çağına gelmiş gibi değişim ortamına götürüyor taşıyor. Doğal olarak da bu zorlu değişim nefis de direniyor şeytan karşı direnç gösteriyor. Bu zorlu değişim oluyor, bu zorlu değişim insanı yaşlandırmış gibi veya insanı beyazlatmış gibi bir zorlukla karşılaştırabilir. Ve bir başka işaret Kur'an-ı Kerim'in bizi dönüştürmeye başladığına dair işaret, Allah'ın razı olacağı işlerde aceleci, ertelemeyen, hemen yapmak isteyen mantık sahibi oluruz daha önce yani e, namaza kılıyordu ama işte ya son vaktine yetişiyordu ya kazaya kalıyordu derken bakarız ki en azından günün bir vaktinde cemaate yetişiyor. Bir ay sonra, üç ay sonra bu iki vakte çıkar, beş vakte çıkar. Ondan sonra zekatını gününde verir. Ondan sonra annesini babasını salih bir amel, Allah'ın razı olacağı bir iş olduğu için annesini babasını senede bir ziyarete gidiyordu bunu ayda bire çıkarır. Bunlar hepsi Kur'an'ın çiçek açmaya başladığını gösteriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in dönüştürmeye başladığının en önemli işaretlerinden biri okumanın triyakisi olmaktır. Bağımlı hale gelmektir Kur'an'a. Yani canı sıkılınca okuyor, mutlu olunca okuyor. İftarı beklerken okuyor, iftardan sonra okuyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e bağlılık bağımlılık tiryakilik noktasına gelmesi iyi bir işaretti. Kur'an-ı Kerim'i bir başka işaret de bu çok önemli bir nokta kardeşlerimin buna dikkat göstermelerini istirham ederim Kur'an-ı Kerim'in şefaatçisi olduğuna inanır ve okudukça aklına günah gelince ama Bakara suresini okudum bana şefaat edecek kıyamet günü der Bu his Allah'ın izniyle Kur'an'a bağlılıktan sonra oluşmuş dönüşümün işaretidir biiznillahü Teala ve Kur'an'ı zamanın, hayatın, ilmin, ibadetin bereket sebebi görür Kur'an'la beraber her şeyin bereketleneceğine iman eder o bereketi de gözüyle de eliyle de hisseder biiznillahi teala ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alee ve zekir fe inne zikraten